Günaydınlar. Bugün İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız bir açık mimarlık programında daha hep birlikteyiz. Bugün çok sevgili bir dostumuz var Funda Uz Sönmez. Hoş geldin Funda. Merhaba, hoş bulduk. Bugün ben İpek Akpınar. Açık Mimarlık Programı'nda e, tekim. Funda'nın desteğiyle e, Farklı bir konuda, farklı bir eksenden bir program gerçekleştirmeye çalışacağız. Sevgili Cenk'e ve Hüseyin'e de merhaba diyorum. İşleriniz rast gitsin diyorum. Artık lütfen kayıda daha sık gelin diyorum. Evet sitemimiz yaptıktan <gülüyor> sonra. E, bugün böyle biraz 20'li yaşlar üzerinden konuşacağız. <gülüyor> Mimarlığın her halinde 20'li yaşta nereden çıktı diye sormayın. Sevgili Funda bu bahar döneminde İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde çok enteresan, ilginç isimli ki ilk okuduğunda insanda farklı çarşımlar yapan bir seminer dizisi organize etti. Olağanüstü bir ilgi gördü. Twenty something, something üzerinden değil mi? İngilizce'ye duyurdunuz. Evet. Biraz bunun üzerinden ve bunun mimarlığın her hali üzerinden e, yansımalarına bakmak istiyoruz. Sevgili Funda bu güzel seminer dizisi nasıl doğdu? Biraz anlaşsana. Ee, şöyle doğdu aslında belki başlangıcında biraz e, Mimarlık Eğitimi Derneği'nden bahsetmem lazım. E, mimarlık Eğitimi Derneği'nin yönetim kurulundayım ben. E, derneğin e, en önemli etkinliği de aslında öğrenci proje yarışması. Öğrenciler en fazla bu yarışmayla tanıyorlar derneği. Bütün mimarlık okullarından da üyesi var. E, yönetim kurulu olarak aslında MİMED'in etkinlik çerçevesini biraz genişletmek istemiştik. Neler olabilir diye konuşurken de e, aslında benim kafamda biraz olağan bir fikirdi bu. E, kafamı kurcalayan bir meseleydi daha doğrusu. Böyle bir etkinlik yapabilir miyiz diye e, önerdim. Ee, yönetim kurulu da kabul etti. Başka yönetim kurulu başkanı Gülsün Sağlamer olmak üzere destek verdi. Yeni fikirlere hep açık olan en genç insan aslında. Evet, evet, kesinlikle öyle. Ee, biraz böyle işte etkinliklerden bazıları, mesela işte ünlü mimarları mı çağırsak, öğrencilerin işte ilgi duyduğu. ...merak ettiği, yabancı mimarları mı çağırsak gibi şeyler konuşulurken aslında herkes her şeye e, hakim. İnternetten pek çok şey takip ediliyor. Bence daha tanınmayan e, meslek hmm. hayatının başındaki insanların üniversite öğrencilerine söyleyeceği daha fazla şey var diye düşünüyorum ben. Yani bu çerçeveyi biraz daha açar mısın? Yani nasıl? 20'li yaş aslında genel bir tanımlama değil mi? Evet, genel bir tanımlama. Yıllar öylesine hızlı geçiyor ki... ...bazen itiraf etmeliyim. Ben de kendimi hala 20 yaşımda Aa, şahane. hissediyorum. Şahane, öyle değil miydim ben öyle sanırım? <gülüyor> ee, aslında bu sürekli empati kurmaktan gelen... ...ve gençlerin heyecanını paylaşmaktan gelen... ...akademik bir deformasyon diyebilirim. Yok, o güzel bir deformasyon. Umarım ömür boyu... <gülüyor> umarım, umarım. <gülüyor> Bunu saklarız. Umarım. Ee, şu, tabii şöyle bir tarafı var. Ee, eskiden mezun olununca... E, ...hayata atılınmış oluyordu... ...ve hayat yani o anda başlıyordu... ...şimdi o eşlik biraz otuzlu yaşlara kaymış durumda... Evet, ...kimse da. üniversiteyi bitirir bitirmez... ...hemen bir işe girip... işte ...bütün ömrünü öyle bir işte tamamlamıyor... ...hala herkes bir şeyleri merak ediyor... ...acaba kendimi nasıl geliştirebilirim... ...ne yapmalıyım... ...başka dünyalar... ...başka heyecanlar arıyor... ...bu yüzden de aslında... 20 something demenin nedeni herkes işte mezun olmuş ve sonrasındaki o eşikte tam o eşikte hmm. dururken e, kaç yaşındasın sorusuna işte 20'li bir şeyler diye yanıt verebilir ve e, sonrasında e, kim bilir yolu nereye doğru uzanacak biraz bunun merakıyla oluşmuş bir başlık diyebilirim. Hmm. Yani aslında 20'li yaşlardan... Bir sonrasında neler yapabileceğinin potansiyelini de ortaya çıkan, o merakı, keşif duygusu sürekli canlı duran ve devam eden insanlarla çok hoş bir platform. Peki biraz formatından bahseder misin? Ne yapıyor bu insanlar? <gülüyor> Niye? Yani Nasıl bir sunum mu? Video mu? Ee, bu aslında 45 dakikalık bir sunum ve 15 dakikalık bir soru cevap kısmıyla bir saatlik sunum. Ee, Öyle arasında organize edilmiş bir şeydi ve o 45 dakikalık sunumun ben aslında ilk 15 dakikasında öğrencilikte yaptıkları bir projeyi sonraki 15 dakikasında mezuniyetlerinin hemen sonrasında yaptıkları bir ha, projeyi sıkı. en sonunda da bugünlerde neyle ilgileniyorlarsa ondan bahsedecekleri bir For, genel bir çerçeve çizmiştim ama herkes bunu çok farklı değerlendirdi. Bazıları böyle geriye dönüşlerle e, bazıları daha e, genel bir e, bütün oluşturup kendini onun içinde konumlandırarak çok farklı sunumlar ne yaptı. Şahane. Ama özellikle kendi öğrenciliklerinden bir şeyleri koymaları ve e, öğrencilerle paylaşmaları çok önemliydi. Daha yakınlaştıran bir atmosfer Kesinlikle. de yaratmıştır. Çünkü e, ben kendi öğrenciliğimizden anımsıyorum. Fundayla aramızda yıl farkı var ama hani yaklaşık e, aynı dönemler diye düşünüyorum. Öyle vakitleri sürekli dolu olan değil mi? Mimarlık üzerine tartışmaların, evet. sunumların oldu. Giderek kentte o kadar binbir çeşit faaliyet var. Öğlenleri, o tür seminerleri aslında unuttuk. Evet. Ee, bu etkinlikle beraber hani bir taraftan evet 20'li yaşlar üzerine birazdan daha detaylı da konuşacağız. Ama bir taraftan da tekrar ıı, Taksim'de bu mekanda bir şeyler üretmek ve dışarıdan da değil mi birilerini onca etkinliğe rağmen öyle vakti fakülteye geri çağırmak adına bence ıı, çok... Enteresan, dolu dolu bir platform oldum. Ellerinize teşekkürler, sağlık. Teşekkürler. Ben biraz hani bu 20'li yaşlar diyoruz ama aslında şimdi benim önümde sevgili dinleyiciler güzel bir liste var. Hep sevgili sizlerin de bildiği dostlar. Çok da 20'li yaşlarında ama bazıları sonunda bazıları 30'ların başında. Nedir bu? Mesela dışarıdan bazı arkadaşlar sitem ediyor. Niye otuzlar yok kırklar yok nedir bu rakamı sihirli kılan <gülüyor> kim bunlar kim bu insanlar <gülüyor> bu rakamı sihirli kılan aslında hem konukları hem de öğrencileri bir araya getirme bağlama öğrenciler de 20'li yaşlarında ve bu aslında. Hani o heyecanı kaybetmemiş bu genç insanlar da 20'li yaşların bir yerindeler. Yani belki sonundalar, belki işte 30'ların başlarındalar. Ee, o bir simge bir isim. Yani ona çok takılmamak gerekiyor. Aslında Aa, Biz bunda... takılıyoruz. <gülüyor> biz 40'lı yaşlara girenler takılıyoruz ve sitem edebiliriz. Aslında bana da yani bunun 30 something, 40 something ayağı olacak mı diye soranlar oluyor. Herkesi 20 something etkinliğine <gülüyor> çekmeye çalışıyorum Hissettiğimiz ben. Hissettiğimiz yaşlı. Değil, evet, değil mi? Az önce konuşuyorduk sevgili Oruç Çakmaklının, sevgili Oruç Abinin aslında bir betimlemesi var. Evet. Ee, geç, e, o... Geçen sene doğum gününde işte kaç yaşınızı doldurdunuz dediğimde iki tane yirmi, bir tane on sekiz var bende funda dedi. <gülüyor> Süper. Ee, ben bu tanımlamayı çok seviyorum. Ben de iki tane yirmi oldu. Onun için hep burada sabit kalalım ama lütfen. Evet, kalalım. Peki biraz kim bu isimler? Biraz hani çok kısaca. Aslında mimarlık, mimarlık diploması olup illa mimarlık yapanlar değil değil mi? Ara kesitte olduklarını görüyorum. Mimarlığın dışında insanlar görüyorum. Yani mesela buraya da gelen sevgili dostlar var. Hani bu ara kesitte ne yapıyor bu insanlar? Evet, kısaca ondan da bahsedeyim. Belki öncesinde şöyle bir şeyi de söylemem iyi olur. Ee, bu fikir olarak... ...aklıma gelip de geliştirmeye başladığımda... ...ben bir şeyi hızla... ...sıcağı sıcağına yapmanın çok önemli olduğunu... ...düşünüyorum. Yani işte... ...büyük planlar, programlar yapıp... ...işte bu dönem şu isimler, öbür dönem... ...şu isimler gibi hazırlamak yerine... ...hemen bu dönem buna başlayalım... ...bir an önce başlasın... ...isteğiyle... Tıpkı hemen... bizim açıklanca <gülüyor> programımız gibi... ...Palas Panduras daldık. Buradan çok çok teşekkür ediyorum... ...katılımcılara, birazdan isimlerini de... ...sayacağım... Beni kırmadılar ve hemen etkinliğe dahil oldular. Onlara da buradan tekrar çok teşekkür ediyorum ve böylece gerçekleştirebildik. İlk konuğumuz Kerem Piker'di, ikinci konuğumuz Ali Taptık, daha sonra sırasıyla Ali Dur, Zeynep Bacıoğlu, Orkun Beydağ'ı, Sevince Bayrak ve Oral Göktaş, Hülya Ertaş ve Alper Derinboğaz konuklarımız Evet şahane bir ekip. Dilersen kısa bir müzik arası verelim. Sonra bu isimler üzerinden ve mimarlığın her halindeki rolleri üzerinden biraz daha derinleşelim. Sen sunar mısın Funda? E, tabii memnuniyetle. Brandy Carlyle, The Story. Story, who I am So many stories of where I've been And now I got to where I am But these stories don't mean anything When you've got no one to tell them to It's true I was made For you I climbed across The mountain top You see the smell that's on my mouth It's hiding the words that don't come out Sevgili dinleyiciler, Brandi Karlay'dan story. Olağanüstü bir yorum, olağanüstü bir... Şey. Bir anda konuyu değiştirebiliriz tabii, çok tehlikeli bir parça. Sevgili Funda ile 20 something, 20'li yaşlarında seminer dizisi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ben biraz takıldığım bir şey vardı. Bunun duyurusu inanılmaz küçük ölçekte. Çok gizli yerlerine o koca dev taş kışla binasının gizli yerlerinde ve küçücük puntolarla ama şahane yakından bak merakınızı uyandırıyor bir kere yaklaşıyorsunuz. Yanında büyüteç lup vermeleri lazım görmeniz için. Şahane bir grafikle sizi davet eden çok sade bir e, görsel ve dilsel bir temsiliyet vardı. Biraz ondan girip istersen biraz onu açıp... E, neden bu insanlara e, davet ettik? Neden bu seminer dizisinde bu insanlar var? Mimarlığın neresindelere girelim? Çok teşekkürler bu soruyu sorduğun için. Ee, aslında taş kışlanın o e, poster yiyen canavar haliyle mücadele etmek çok zor. Yani taş kışlaya ne assanız kayboluyor. O yüzden ben o mücadeleyi baştan hani e, yok etmek için... Hı. Ee, sadece çok güçlü bir imaj ve onu anlatan kısa bir yazı kullanmayı tercih ettim. Ee, baştan beri bu etkinliğin simgesinin bir kuş olmasını istemiştim. Çünkü e, aslında bu e, davet ettiğim e, konukların hepsinin... E, Sanki hani gözlediğimiz bir kuş gibi bir yerden bir yere uçuşunu gördük. Şimdi tekrar uçacaklar ve biz oh, onları şahane. izliyor olacağız diye düşünüyorum. Umarım dinliyorlardır. Benim tüylerim <gülüyor> diken diken Kuşun iyi bir e, temsil gücü var diye düşünüyorum ve çok da pozitif olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da e, Charlie Harper'ı keşfettim diyeyim yani hani e, çok müthiş bir kitabını aldım ben yakın <gülüyor> zamanda. ve Grafik sanatçısı. Evet, e, Amerikalı bir sanatçı. E, onun e, Severing Skimmer e, isimli bir imajını kullandım ben. Çok güzel imajlar var ama e, özellikle bunu seçmemin nedeni e, bir çınar ağacını didikleyen bir e, kuş figürü ah, olması. E, aslında ...o kadar çarpıcı ki kendini hiç kamufle etmeyen bir kuş o. Çınar ağacının içindeki o öz suyu almak için uğraşıyor... Müthiş bir mücadele veriyor. Evet, müthiş bir mücadele veriyor. Bir kavga veriyor. aslında. Kesinlikle çok büyük bir kavga. Karşısında bir yandan işte asırlık bir çınar var ve bir yandan da küçücük gagasıyla onu didiklemeye çalışan bir kuş imajı. Kırılgan gibi görünen. Kesinlikle ama bir yandan da işte sarıları, kırmızıları, canlı renkleriyle bir yandan da çok güçlü bir kuş Tabii. o. Sebat ediyor. Aklına koyduğunu yapmaya devam ediyor. Onu inadından asla hiçbir şey değil mi yolundan vazgeçiremiyor. Evet. İlla o hayat suyuna ulaşacak. Kesinlikle. O yüzden e, burada davet ettiğim konukları da biraz öyle gördüm. Seçerken aslında bu Yani sen bizim davetlileri... arkadaşlarımıza kuş diyorsun şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yani kimsenin hani bu önceki tanımlamaları duyunca itirazı olacağını sanmıyorum. <gülüyor> ben de sanmıyorum. Ee, aslında e, davet ettiğim konukların hepsinin ortak bir özelliği de e, tüm mimarlığı bitirdikten sonra yurt dışına gitmiş olmaları, orada çok farklı yerlerde işte. Hem meslek pratiği açısından hem yüksek lisans öğrenimi açısından bir deneyim yaşamış olmaları ve sonrasında tekrar dönmüş olmaları. Biz bunlardan işte sevgili Sevince ve Oral'la sohbet yaptık onların o şahane Güney Amerika deneyimleri, evet. meslek pratiği ve gezi üzerinden, yolculuk üzerinden deneyimleri üzerine çok kritik bir nokta aslında değil mi? İnsanın kendine yaptığı bir iç yolculuk gibi bir şey bu. Evet evet aslında benim kendimin de merak ettiğim şeylerdi. Yani niçin o okulu seçtiler niçin o şehre gittiler niçin tekrar döndüler döndüklerinde aslında nereden başladılar ya da kendilerini nasıl konumlandırdılar. ...seminerleri takip edenler bunların yanıtını almış oldu. Bazen Hepsi... de tesadüfüdür herhalde tabii, değil mi? Tabii. Yani o kadar da planlı, programlı Aslında, hayat öyle bir şey değil çünkü. Kesinlikle değil. Aslında her hafta mesela posterin kenarında katılımcının kısa bir CV'si oluyor. Okunamayan ve... bir CV tabii bu sayın dinleyiciler. <gülüyor> Yakından bakıp okunduğunda <gülüyor> e, çok parlak bir kariyer bir yandan görünüyor... Ama ona sorduğunuzda bir takım tesadüfler onu oraya itmiş olabiliyor. Bunları paylaşmaları da hepsi çok içtenlikle paylaştılar çok aslında. Olsun. Çok güzeldi. Harika. Peki bunun <gülüyor> eğitim ortamına hani o milieu dediğimiz aslında dersin ben hep şey düşünüyorum bizim o derslerde yaptığımız. Anlattığımız şeyler aslında bir detay aslında ana eğitimden de içinde hani ana eğitim o koridorlarda olan o büyük amfilerde olan hatta daha da önemlisi sokakta olan bir şey o anlamda ortam yaratmak anlamında fakültede kritik bir rol olduğunu kamuya açık seminerler o anlamda da çok kritik bir rol olduğunu düşünüyorum biraz açar mısın? Aslında burada başka bir şeyden daha bahsetmek isterim ben ortam gerçekten çok önemli benim kendi e, gelişim sürecimin de ve benim dönem arkadaşlarımın da çok e, önemli ayrılmaz bir parçası ...yürekli stüdyosuydu. Bu çağırdığım arkadaşların da tesadüfen aslında pek çoğunun üzerine bastığı, değindiği nokta... ...Taş Kışlı'daki o farklı paylaşım ve üretim ortamı ve onu tetikleyen işte bir takım hocalar... E, ...ve başka bir takım etkinliklerdi. Alternatif Taş Kışlı eğitimiydi değil evet, mi sevgili evet. yüreklilerin e, stüdyoları? Evet, e, onun izlerini... Ee, bu genç arkadaşlarda da görmek mümkündü hepsi altını çizdiler. Ee, tabii çok e, yani eğitim eğitimin dışında gerçekleşiyor. Bütün bu etkinliklerle gerçekleşiyor ve aslında e, mimarlık öğrencisi olarak ne kadar o etkinliklerin içinde varsanız buna şenlik de dahil. Mesela bu seneki taş kışla şenliği de bence o anlamda e, çok başarılıydı. Yani aslında entelektüel boyutları olağanüstü bir düzeydeydi. Eğlence boyutu ve entelektüel ortam iç içe geçmişti. O evet. anlamda değil mi? Çok evet. olağanüstüydü. Evet. Ne kadar onun içindeyseniz o kadar geliştiriyorsunuz kendinizi. Çünkü mimarlık... Sadece mimarlık da değil aslında. Mimarlık eğitimi alarak yapılan her türlü üretim diyebiliriz buna. Çünkü katılımcılar arasında e, meslek yaşamını e, görsel sanatlar ve fotoğraf üzerine devam ettiren var. E, editörlük yapan var. Modayla ilgilenen var. E, burada aslında mimarlık eğitiminin... Onların şimdi yaptığı işlere olan katkısını görmek açısından da seminerler çok önemliydi. Hepsinin altını çizdiği mimarlık eğitimi dışında katıldıkları diğer aktivitelerin onları ne kadar geliştiğiyle ilgili yorumları önemliydi. Sanıyorum izleyenler için bunlar en unutulmaz paylaşımları oldu diyebilirim dizinin. Şey aslında değil mi? Mimarlık eğitimi deyince mimarlık yüksek meslek okulu. Termoyusunu anlamamız gerekiyor. İnsanı çok aşan, kendi sınırlarını zorlamayı öğrenen öğreten, e, kendi kendininle savaşmayı öğreten, hayatla savaşmayı öğreten, omurgasını dik durmayı öğreten ve aklına koyduğunu gerçekleştirmeyi e, bir şekilde keşfettiren öğreten demeyelim de çok didaktik oluyor. Öyle bir süreçte tabii bu tür e, ara kesitte mimarlığın dışından yani Algılıp diyenden içinde kullanıyorum. Yapmak üzerinden kendini tanımlayan mimarlığın dışında farklı eksenlerden değil mi? Çok farklı, çeşitli sesler üreten ee, bir dost isimler görüyoruz burada. Onların aslında mimarlığın bu farklı halleri üzerine yaptıkları e, katkı üzerinden böyle bir parça e, konuşsak. Tabii aslında... Yani bugün bugünün mimarlık anlayışı e, çok değişti. Yani son 10 yılda çok değişti diyebilirim. Kimse kendini tek başına sadece mimar Olarak da tanımlamıyor. Ya da bina yapmak evet, üzerinden Yapılan işi de işte bu mimarlıktır, mimarlık değildir, sanattır ya da işte modadır demek. Böyle bir kategori içine sokmak e, neredeyse imkansızlaşıyor. Çok disiplinli bir ortamda. Evet e, biz de aslında eğitimciler olarak yani bunu hep e, tetikleyecek şeyleri e, katmaya çalışıyoruz derslerimize. Farklı workshoplar falan düzenleyerek. E, burada tabii aslında... Daha çok kendi sunumları da hep o yapılan işler üzerindendi. Ve o işi asla hani tek bir kelimeyle tanımlamamak üzerineydi. O yüzden çok ufuk açıcı oldu diye düşünüyorum izleyenler için. Aslında tanımlamamak belki de tanımlayamamaktan da ileri geliyor değil mi? Yoksa adını koyduğun an ona bir çerçeve koyuyorsun, kısıtlıyorsun. Bir kutuya hapsediyorsun belki. Belki öyle algılıyorlar. Bence şahane bir seri. Devamında ne olacak peki? Önümüzdeki dönem güz yarı yılında devam edecek İTÜ'de. Süper. Bir yandan da Mimarki Eğitimi Derneği olarak bunun böyle sadece İTÜ'nün tek elinde Tabii, kalmasın. sadece İstanbul'a özgü bir etkinlik olarak anlaşılmasını, düşünülmesini de istemiyoruz. O yüzden ODTÜ'de ve İzmir'de Ol, bir ayağının süper. Başlamasını düşünüyoruz şahane. ama henüz çok netleşmedi. Ottu çıkarması ve evet İzmir çıkarması yapalım. Onlara jürilerde sık sık gidiyoruz zaten İzmir'e ve Ankara'ya. Twenty something üzerinden, yirmili yaşlar üzerinden de gitmek çok çok şahane olur. Kırklı yaşları da lütfen davet edin. <gülüyor> her zaman davetlinizsiniz. Sevgili Funda bu güzel sohbet için çok teşekkürler. Daha konuşacak çok şey var ama süre her zamanki gibi... Yetmedi. Sonuna geldik. Çok ufak bir duyurum var sevgili dostlar. Taksim'le ilgili çok sık program yapıyoruz. Sizler de zaten içindesiniz. Yani kendi mahallemiz çok ciddi bir tehdit altında. Bu büyük projeler kapsamında Taksim'de gerçek ihale üzerinden gerçekleştirilen proje bir ay içinde sergilenecek. Hiçbir itiraz Hiçbir diyalog çağrısı kabul edilmiyor. Bu bağlamda Taksim platformu pazartesi akşamı 4 Haziran pazartesi akşamı e, Cezayir Lokantasında Beyoğlu-Cezayir lokantasında geniş katılımlı bir toplantı düzenliyor. Destek vermek isteyen dostları e, diyalog nasıl bir yöntem yol haritası çizmek için e, bekliyorlar. Bizi lütfen ziyaret edin açıkmimarlık.blogspot.com adresinden. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.